Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.